أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة Ey kavmim, nedir başıma gelen? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, sizse beni ateşe çağırıyorsunuz. Tedaûneni li ekfura billahi ve uşrike bihi ma leyselî bihi ilmu ve ana edaûkum ilel azîzil gaffâr. Siz beni Allah'ı inkar etmeye, bilmediğim bir şeyi ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan Allah'a çağırıyorum. La cerame en ne ma ted'unni ileyhi leys lehu dunya ve la fi'l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 faqul al-ḍa'fā ulillāzin astakbaru inna kunnā l-kum taba' fahal an tum muğnun fahal an tum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 Gerçekten biz peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında da şahitlerin şahitlik yapacağı kıyamet gününde de yardım edeceğiz. وَلَهُمُ وَلَهُمْ o gün zalimlere özür beyan etmeleri fayda sağlamaz. Onlar için bir lanet vardır ve yurdun kötüsü de onlar içindir. Vele kad İsra Andolsun ki biz Musa'ya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 Sabret. Gerçekten Allah'ın vaadi haktır. Günahının bağışlanmasını dile. Sabah akşam Rabbini hamd ile tespih et. İnnellezine yucadelun fi ayati llahi biğayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kiburum ma hum bibaligh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 <Sessizlik> Kıyamet mutlaka gelecektir. Onda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Ve qul rabbukum ed'unni estecib lekum <Gülüyor> Rabbiniz buyurdu ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana ibadet etmeyi bırakıp, büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.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 Gerçekten Allah insanlara karşı lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şey illa ilaha illa huve fe ennâ İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde, Nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Fezâlike yufku kullulzîne kânû İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler de haktan böyle döndürülüyorlardı. الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أبناء أو وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 Allah'a mahsustur. Ul inni nuhitu an a'budal ladzine ted'un rabbi ve Ey Muhammed de ki, bana Rabbimden apaçık deliller gelince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 Allelîn kذذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون. Kitabı ve peygamberlerimize gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar yakında bileceklerdir. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون İlhaminithumma <gülüyor> fin Onlar boyunlarında halkalar ve zincirlerle kaynar suya sürülürler sonra ateşte yakılırlar Thumma qila lehum aynama kuntum tushrifun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 İşte Allah kaâfirleri böyle şaşırtır. Ve ku bimekuntum tefrahhu nefil arddı bir wayril hakkı ve bimekuntum temrahun Bu da huulu Ebu ve becehenme nefi hefebi sem muteke bir Onlara şöyle denir.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 وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُوا وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Onlarda sizin için daha nice menfaatler vardır. Gönüllerinizdeki herhangi bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ Allah size ayetlerini gösteriyor. Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 Farihu bima 'indihim min al-ilmi wa haqa bihim ma kanu Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince kendi yanlarındaki bilgiyle gururlanıp övündüler ama alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı. Felem ma ra'u ba'sa na Amanna b-Allahı wahdahu ve kafarna b-ama kulla bhi Onlar şiddetli azabımızı görünce tek Allah'a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler.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 Orada zarara uğramışlardır. Fussilet Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 54 ayettir. Surenin 3. ayetinde, Kur'an ayetlerinin tafsilatlı bir şekilde genişçe açıklandığını ifade eden Fussilet kelimesi geçtiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Allah'ın varlığının, birliğinin delillerine dikkat çekilmekte ve kıyametle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim r Hamim, min al Hamim. Bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Kitabu füsület ayetuhu Kur'anen Arabiyye li Bu Arapça bir Kur'an olarak ayetleri bilen bir kavim için açıklanmış bir kitaptır. O müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat insanların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar gerçeği işitmezler. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر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 Şüphesiz biz de yapıyoruz derler ul inna ma ana basherun mislukum yuha ila anma ilaahukum ilaahu wahidun fastaqimu bestaqimu ileyh vestaghfiru ve veilul lil mushrikîn ellezîne lâ yu'tûne zekâte ve hum bil ey muhammed deki ben ancak sizin gibi bir insanım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 İman edip salih amel işleyenler içinde bitmez, tükenmez bir mükafat vardır. Bu elin, nkoml tekrun billedi, halak al arda fi yumeyin ve tejgalun lehu anada. Zalikarabul De ki, yeri iki günde yaratanı inkar edip. Ona ortaklar koşan siz misiniz? O bütün alemlerin Rabbidir. Ve Jalla fihi rawasiy min fokuha ve bārak fihi ve qaddar fihi aqwatha fi bi 4 ayyemin sawa'il-sâilin o yerin üstünde sabit dağlar yarattı orada bereketler meydana getirdi orada arayıp soranlar için rızıkları tam 4 günde belli bir seviyede takdir edip düzene koydu Tüm mastağı ila cema, i ve hıd khan, fakalalha ve lil arz, iya tuğan, fakalalha ve lil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 Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki, ben sizi at ve semudun başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım.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 قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ Onlara Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye önderinden ve arkalarından peygamberler geldiği zaman eğer Rabbimiz dileseydi mutlaka melekler indirirdi. ''Biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri tanımıyoruz.'' dediler. ''Fa emma adun festekberu fil ardı bi gayri al haqqi ve kaluu men eşeddu minna kuvve.'' ''Evelem yarau ennallaha ellezî khalakahum huve eşeddu minhum kuvve.'' ''Ve kanuu bi ayatina yechadun.''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 وَنَجْجَيْنَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ. O gün Allah'ın düşmanları cehennem ateşine sürülmek üzere hep bir araya toplanırlar. Hatta, ezaa ma jaa'uha şehid عليهم semgohum ve abccarohum ve jiluduhu bma Nihayet oraya vardıkları zaman kulakları, gözleri ve derileri yaptıkları şeyler hakkında onların aleyhinde şahitlik ederler. مَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن طَفَنَ اللَّهُ الَّذِي أَن طَقَّ كُلَّ شَيْءٍ وهو خَلَقَكُمْ وَهُوَ خَلَقَكُمْ, وهو خلقكم أول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 وَلَاكِنْ ضَنَنتُمْ أَنَّ اللّٰهَ Siz kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinizde şahitlik edeceğinden korkarak kötülükten sakınmıyordunuz. Fakat yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini zannediyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız sizi helak etti de zarara uğrayanlardan oldunuz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 وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar kendilerine önderinde ve arkalarında ne varsa hepsini güzel gösterdiler.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 Orada ebedi olarak kalacakları cehennem yurdu vardır. Ma ba'al-lezine keferu rabbana arinal-lezine adallana minel cinni vel insi naj'al huma tahta aqdamina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 سَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كنتم توعدون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 Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ziyafettir. وَمَنْ Allah'a davet eden, salih amel işleyen, ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlük kim olabilir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav.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 Gece gündüz onu tesbih ederler ve hiç usanmazlar. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى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 إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَاف النار خير أم مَن يَأْتِي آمِنِي يوم القيامة إعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 İnnellezînekferû <Gülüyor> biz-zikr lemme câ'ehum ve Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler mutlaka cezalarını çekeceklerdir. O gerçekten çok değerli bir kitaptır. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Ma yuqalulak illa ma qadqilil min qablik. Ey Muhammed, sana senden önceki peygamberlere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz ki senin Rabb'in hem mafiret sahibidir, hem de acı bir azap sahibidir. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي قُلْهُوَالَِّينَ آمَنُهُ دَ وَشِفَ أُ وََّذينَ لا يُؤمِن نَفِي آذَانهم وَقَر وَهُوَ عَلَيْهِم معمَاء أُل إِكَُنَ دَوونَ مِ مكَان بعيد.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 Vele kad atayna Musa'l kitabe fehtalif fihi. Velavla kelimetun sabqat min rabbik ve innahum lafi shakkim minhum murib. Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı vermiştik de